Ebu Hureyre an Gerçekten insanın zekasının hesabı soruluyor. Olağanüstü yeteneklerin sahipleri şükran ve armağan almaları gerektiği zamanlar çoğunlukla bunun bedelini öderler. Şimdi hayatından bazı örnekler aktaracağımız. Güzel sahabi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ta işte o borcu bedeli ödeyenlerden bir tanesi. Hafızasının gücü ve geniş kapasiteli oluşu bakımından olağanüstü bir yeteneğe sahip. Allahu Teala ondan razı olsun. Dinlemeyi çok iyi bilir hafızasında çok iyi ezberleyip depolardı. Ebu Hurere radıyallahu an, tabiri caizse, unutmak nedir bilmiyordu. Hatta bir şeyi unuttuğunu söyleyen insanlara da yadırgardı. Garip karşılardı. İşitir, anlar ve ezberlerdi. Sonra aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, yaşı ne kadar ilerlerse ilerlesin, öğrendiklerinden neredeyse ne bir kelime ne de bir harf unuturdu. Bu nedenle yeteneği, onu Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ashabı arasında hadisleri en çok ezberleyen ve sonunda rivayeti en çok olan kişi olmaya hazırladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında uydurma hadis söyleyenlerin zamanı geldiğinde, onlar Ebu Hureyre radıyallahu anı, onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayetteki ününü en çirkin şekilde kullanarak kendilerine bir dönem alet ettiler. Her hadis dediklerinde, Ebu Hureyre şöyle anlattı demeye başladılar. Ve bir zaman sonra da sahte peygamberler ve birçok fitne ortaya çıktı. Eğer bütün sahtekarlık ve dıştan sokuşturmaları reddederek, o güzel hizmete hayatlarını adayan, bu uğurda olağanüstü çabalar ortaya koyan insanlar olmasaydı işimiz zordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin muhaddisi olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ününü yok etmeye cüret edenler kendileri yanılmış ve hüsran bir hayatla hayatlarına devam etmişlerdir. Şimdi bir vaizin konuşmacının veya cuma hatibinin Nesiller boyu nakledilen Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle dedi. Sözünü duyduğunda deriz ki bu ismi bu şekilde duyduğunda ya da çoğunlukla hadis, fıkıh ya da genel olarak dini kitaplarda rastladığında bil ki sahabelerin arasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte, onunla hayatı ve dinlemesi en çok olan bir kişiyle karşılaştınız. Onun ismini duyduğunuzda bilin ki, o hafızasından asırlar sonra, Efendimiz aleyhisselamın o güzel nidasının sözlerinin aktarıcısıydı. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Sahibi olduğu bu hafıza yeteneği ve servetiyle sahabilerin içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yaşadığı o günleri belki de en iyi anlatacak kişilerden bir tanesiydi. Sağlam bir imanı vardı. İnce ruhluydu. Hayata anlam veren, olgun bir insandı. O, İslam inkılabının gerçekleştirmiş olduğu bütün değişimlerin üzerine yansıdığı kişilerden biri. Bir işçiden, beyefendiye. Zorluklar arasında, yitik birinden, bir imam ve alime, Taş yığınlarının önünde secde eden birinden, tek güç ve gücün sahibi Allah'a iman eden birine dönüşmeye doğru giden, bütün değişimlerin yansıdığı biri. İşte kendisi şöyle diyor. Ben yetim olarak büyüdüm. Miskin olarak hicret ettim. Gazva'nın kızı, bu sürenin yanında karın tokluğuna çalışan bir işçiydim. Konakladıklarında onlara hizmet eder, yola çıktıklarında, Onların peşinden giderdim. İşte ben buydum. Allahu Teala beni onunla evlendirdi. Dini hakim ve Ebu Hureyre'yi imam yapan Allah'a hamdolsun. Hicretin 7. yılında Hayber'deyken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. İsteyerek ve arzuyla Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görüp ona biat ettiği andan itibaren, uyku zamanları dışında ondan hemen hemen hiç ayrılmadı. İşte Müslüman olduğu andan, Efendimiz aleyhisselatu vesselamın, Vefatına kadar, onunla yaşadığı dört sene böyle dolu dolu geçti. Şöyle diyebiliriz belki de, o dört sene başlı başına bir ömürdü. Geniş ve uzundu. Dinleme, uygulama ve her türlü güzel sözle dop dolu olan dört sene. Ebu Hureyre radıyallahu an. Allah'ın dinine hizmet verebildiği büyük dönemi yakaladı. Sahabe arasında savaş kahramanları oldukça fazlaydı. Fakihler, davetçiler ve öğretmenler de çoktu. Fakat toplum yazıdan ve yazanlardan yoksundu. Okuma-yazma oranı oldukça düşüktü. O çağlarda sadece Araplarda değil, bütün dünyada yazıya önem verilmiyordu ve yazı, hiçbir toplumda gelişmişliğin işaretlerinden biri sayılmıyordu. Avrupa'da pek yakın bir zamana kadar takdir ederseniz ki böyleydi. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu an hem yazmayı biliyor, hem yazılanları okuyabiliyor ve müthiş bir hafızasıyla tüm anlatılanları ezberleyebiliyordu. O zaman da sahabenin arasında yazı yazanlar da vardı. Ayrıca herkesin Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın söylediği her hadisi kaydedebilecek boş bir zamanı yoktu. Ebu Hurere radıyallahu an yazan biri değildi fakat hafızdı ve ezberlemek için gerekli olan boş vakti sahipti ekebileceği bir toprağı yoktu mesela. Peşinden koşacağı bir ticareti yoktu, bakacağı bir hayvanı yoktu. Kendisi geç Müslüman olduğu için de kaçırmış olduğu zamandan oluşan açığı kapatmaya azmetmişti. Bu da ancak neyle olurdu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ile birlikte oturmak, onunla kalkmak, onu takip etmekle. O Allahu Teala'nın Kendisine vermiş olduğu bu yeteneğin farkındaydı. O yetenek, İslam'ın davasına güç, genişlik ve dinamizm kazandırarak, Allah'ın sahibinden hoşnut kalmasına neden olan kuvvetli ve yüksek kapasiteli hafızasıydı. Öyleyse neden bu kültürü hafız edip, gelecek nesillere taşımayı üstlenenlerden biri olmasındı? Evet. Yeteneklerinin kendisini hazırladığı ve hiç gecikmeden yapması gereken görevi buydu. Çabuk ezberleyen, kuvvetli hafızası olan biriydi, demiştik. Onun ne ekeceği toprağı var dedik, ne meşguliyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde, bazı dostlarının da hayrete düşmesine neden olan ve bütün bu hadisleri nereden duydu acaba? ne zaman ezberledi dedirtecek kadar miktarda hadis rivayet etmişti kendisi. Ebu Hureyre radıyallahu an arkadaşlarından bazılarının içine düşen şüphe izlerini yok edercesine, bu meseleyi şu sözleriyle aydınlığa kavuşturdu. Diyorsunuz ki, Ebu Hureyre Resulullah'tan çok hadis rivayet etti. Ve diyorsunuz ki, Kendisinden önce Müslüman olan muhacirler bile bu kadar hadis rivayet etmediler. Dikkatinizi çekmek isterim ki, muhacir kardeşlerimi pazarlardaki ticaretleri ve ensar kardeşlerimi de toprakları, ekip biçmeleri, hayvanları meşgul ediyordu. Ama ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle en çok oturan, onlar yokken bile orada bulunan, unuttuklarında, Ezberlediğini unutmayan, zavallı, aciz bir kardeşinizim. Gerçekten de, herkesin unuttuğunu hemen hatırlıyor ve onların da hatırlamasına vesile oluyordu. Bir gün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Kim sözlerin bitinceye kadar ridasını açar, Sonra da onu toplarsa benden işittiği hiçbir şeyi unutmaz. Ben de diyor, eteğimi açtım. O konuşmasını bitirince ben de ridamı topladım. Allah'a yemin olsun ki ondan duyduğum hiçbir şeyi unutmadım diyor. Ebu Hureyre radıyallahu an efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok rivayet etmedeki durumunu işte öyle açıklıyor. Birinci olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak için başkalarından çok daha mümkün bir vakti vardı. Durumu müsaitti. İkinci olarak çok kuvvetli bir hafızası vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasını da aldı. O gelişmiş hafızası daha da kuvvetlendi. Üçüncü olarak, konuşmayı çok istediği için hadis rivayet etmiyordu. Aksine bu hadisleri açıklamak, dini ve hayati bir sorumluluk taşıyordu. Bundan dolayı hiçbir engel ve zorluk tanımaksızın hadis rivayet etmeye devam etti. Ta ki Halife Hazreti Ömer radiyallahu An kendisine şöyle dedi. Resulullah'tan hadis rivayet etmeyi bırak ya da seni, devse geri gönderirim, yani vatanına ve ailesine. Hazreti Ömer radıyallahu anın bu yasaklaması onu itham etmek değildi, o kabilden değildi. Bizzat kendisinin ortaya koyduğu bir görüşü desteklemek için, o da şuydu onu da anlatalım. Özellikle o sözün olduğu dönemde Müslümanlara düşen, yüreklerde ve akıllarda yer edip sağlamlaşıncaya kadar Kur'an'dan başka bir şeyi okuyup ezberlememeleri. Yani Kur'an'ın ezberde kalması o ilk indiği zamanlar. İslam'ın kitabı, yasası ve sözlüğü bildiğiniz gibi. Lakin sadece o an için Kur'an'la meşgul olunsun denmesinde şöyle bir hikmet var. Yazı yazan az olduğu için, ezber gücü de insanların az olduğu için bir taraftan o bir taraftan Hadis-i şerif, belki insanlara ağır gelebilir mevzu buydu. Çünkü bugünkü gibi yazılar, kitaplar, neşirler mümkün değildi. İşte ondan dolayı, biraz azalt, rivayet etmeyi azalt demişti. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anhı, Irak'a gönderdiğinde ona şöyle dedi. Mescitlerinde Kur'an okurlarken, aranın uğuldaması gibi uğuldayan bir topluluğa rastladığında, onları oldukları gibi bırak ve onları hadisle meşgul etme. Bu işin sorumluluğunda ben senin ortağınım. Kur'an-ı Kerim, kendisinden olmayan bir şeyin içine sızmayacağı bir şekilde, güvenilir bir yolla toplanmıştı. Fakat Hazreti Ömer radiyallahu hadislerin tahrif edilmesine, veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iftira edip İslam'a zarar vermede kullanılmasına karşı elinde bir güvence yoktu o zaman. Hazır eserlerde basılmış veya tab edilmiş herkesin okumasına sunulmuş değildi. Ama kendinden ve güvenirliğinden emin biri olarak da saklanmasının günah ve yanlış olduğuna inandığı ilim ve hadislerin gizlenmesini de istemiyordu. İşte bundan dolayı duyup bildiği hadisleri söyleyebilme fırsatı bulamadı, yoksa rivayet eder ve söylerdi. Fakat bunların dışında Ebu Hureyre radıyallahu anın çok hadis rivayet etmesine ilişkin şüphelerinin oluşmasında büyük etkisi olan başka bir sebep daha vardı. Bu da o günlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında çok rivayetlerde bulunan, fakat ashabın hadislerine çok güvenmediği bir başka muhaddisin daha olmasıydı. Bu zat, önceleri Yahudi iken, İslam'a giren kâbel Ahbardı. Mervan bin Hakem bir gün, Ebu Hureyre'nin ezber gücünü ölçmek istedi. Onu yanına çağırtıp, beraberce oturdular. Ve ondan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, hadisler okumasını istediler. Aynı zamanda, kâtibini de perdenin arkasında oturtarak, Ebu Hureyre radıyallahu anın her söylediğini tek tek yazmasını istedi. Bir yıl sonra Mervan onu tekrar çağırdı denemek için. Ezber gücünü ölçmek istedi. Beraberce yine oturdular. Bir sene sonra, katibin yazdığı hadislerin aynısını virgülüne noktasına kadar söyledi. Ebu Hurere radıyallahu an onlardan bir tek nokta dahi unutmamıştı. Şöyle diyordu: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an dışında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı içinde benden daha çok hadis rivayet eden yoktu. O yazıyordu, ben yazmıyordum diyor. İmam Şafii rahimehullah da Ebu Hurere zamanında hadis rivayet edenlerin ezberi en kuvvetli olanıydı der. Buhari rahmetullahi aleyh de, onun için şöyle anlatır. 800 yüz veya daha fazla sahabi, tabi'in ve ilim ehli kişiler Ebu Hureyre'den rivayette bulunmuştur. İşte böyle. Kendisine kalıcılık ve edebiyet nasip olan büyük bir okuldu. Ebu Hureyre radıyallahu an çok ibadet eden, Allah'tan korkan biriydi. Bütün gece kızı ve eşiyle nöbetleşe ibadet ederlerdi. Gecenin üçte birini birisi, diğerini kaldırır, üçte birini eşi, o da diğerini kaldırır, üçte birini kızı ibadette geçirirdi. İşte böylece Ebu Hurere radıyallahu anın evinde, Gecenin bir saati bile ibadet, zikir ve namazsız geçmezdi. Kendisi bu hafıza kuvvetine rağmen yoksuldu. İmtihan dünyası değil mi? Onunla birlikte sallallahu aleyhi ve sellem, güzeller güzeli Efendimizle birlikte olmasına rağmen, kimsenin çekmediği kadar kıtlık açlık çekti. O bize açlığın, Bağırsaklarını nasıl kemirdiğini, Karnına taş bağlayıp, Elleriyle midesini nasıl sıktığını, Ya sonra saralı olmadığı halde, Bazı arkadaşları onu hasta yani sara hastası zannedecek kadar, Mescitte açlıktan yere düşüp kıvrandığını anlatırlar. Ya nasıl imtihanlar yaşanmış, Müslüman olduktan sonra biri dışında hayatındaki hiçbir problem imtihan onu zorlamadı. Onun yüzünden gözüne uyku girmiyordu. Bu imtihan, bu sorun daha doğrusu annesiydi. Annesi Müslüman olmayı kabul etmemişti. Sadece bununla kalmayarak Efendimiz aleyhissalatu vesselam hakkında kötü sözler söylemiş ve oğluna eziyet ediyordu. Bir gün yine oğluna efendimiz aleyhisselam hakkında kötü şeyler söyledi. Ebu Hureyre radıyallahu an ağladı. yüzün içinde çıkıp efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine geldi. Şimdi gelin sözün sonrasını kendisinden dinleyelim. Efendimize ağlayarak geldim. Ve ona şöyle dedim, ''Ey Allah'ın elçisi, Ebu Hureyre'nin annesini İslam'a davet ederdim ve o da reddederdi. Bugün de onu davet ettim ama senin hakkında hoşlanmadığım şeyler söyledi bana. O kadar üzgünüm ki, ne olur Allah'a Ebu Hureyre'nin annesini İslam'a hidayet etmesi için dua buyur.'' Ve Efendimiz aleyhisselatu vesselam, şöyle dua buyurdu. Allah'ım, Ebu Hureyre'nin annesini hidayete erdir. Gelin biz de burada bir dua edelim mi? Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te. Ya Rabbi, akrabalarımızdan namaz kılmayanlar varsa, Senin farz olan orucunu bilerek kastı olarak tutmayanlar varsa, Uyuşturucular, içkiler, kumarlarda, zinalarda, günahlarda olan hangi akrabalarımız varsa ne olur? Onları da hidayet nasip eyle. Vermiş olduğun imanı da bizlerden alma Allah'ım. Amin. Ne güzel bir dua buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. İşte bu duadan sonra müjdeyi vermek için diyor, anneme gittim koşa koşa. Kapıya vardığımda kapı kapalıydı. İçeriden de su sesi geliyordu, şaşırdım. Bana dedi ki annem, ey Ebu Hureyre, yerinde kal. Anne bir şey mi oluyor dedim, ne var? Orada kal dedi. Sonra elbisesini giyip, örtüsünü aceleyle örterek kapıyı açtı. Allah'tan başka ilah olmadığına. Ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet ederim diyerek çıktı. Üzüntüden ağladığım gibi şimdi sevinçten ağladım. Efendimizin yanına yine koşa koşa geldim ve dedim ki: "Müjde, müjde efendim. Allahu Teala duanızı kabul buyurdu. Allahu Teala Ebu Hureyre'nin annesini İslam'a hidayet eyledi." Sonra şöyle dedim, ne olur efendim, beni ve annemi müminlere sevdirmesi için Allah'a dua et. O da şöyle dua etti, Allah'ım bu kulunu ve annesini bütün müminlere sevdir. Ve öyle de oldu, o kedilerin babasıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kedilerle beraber görüyordu. Zaten ismi de kendisi tarafından verilmişti. Merhametliydi. Kendisi zaten fakir olmasına rağmen üç beş bulduğu bir şeyler varsa onları da yavru kedilere verirdi. Kedilere karşı büyük bir muhabbeti vardı. Hazreti Ömer radıyallahu anın hilafeti sırasında Bahreyn valisi oldu. Ebu Hurere radıyallahu an bir mümin de evet bir mucahit olarak hiçbir savaştan ve itaat gerektiren bir şeyden de kaçmadı. Böyle yaşadı. Ve bilirseniz Hazreti Ömer radıyallahu an valilerini devleti temsil eden kişileri çok elerdi. ince elerdi, sık dokurdu tabiri caizse çok dikkat ederdi. Eğer birini vali yaptığında sadece iki elbise sahibi ise, valiliği kendisine bıraktırdığı günde bırakması ve dünyada o iki elbiseden başka bir şeye sahip olmaması gerekirdi. Yani günümüz tabiriyle kayıt dışı malı olmayacaktı. Birden bire zenginleşmeyecekti. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anın hesabından o vali kurtulamazdı. Ebu Hureyre radıyallahu an da Bahreyn valisiydi. Kendisine helal kaynaklardan mal biriktirdi. Hazreti Ömer radıyallahu an bunu öğrenince onu Medine'ye aldı. Bırakalım şimdi Ebu Hureyre radıyallahu an onunla aralarında geçen konuşmayı bize kendi anlatsın. Ömer bana şöyle dedi, ''Ey Allah'ın ve kitabının düşmanı, Allah'ın malını mı çaldın?'' Ona şöyle dedim, ''Ben ne Allah'ın, ne de kitabının düşmanıyım, fakat onlara düşman olanların düşmanıyım, ne de Allah'ın malını çalan biriyim.'' Dedi ki, ''On binleri kendine nereden topladın?'' Dedim ki, ''Atalarım vardı, atlarım vardı düzeltiyorum.'' Yavruladılar ve verilen armağanlardan oldu. Şöyle dedi: Onları Müslümanların hazinesine yani beytül mal'a ver. Allah'ın emirül müminine mağfiret eyle dedi. Allahım emirül müminine mağfiret eyle. Bir müddet sonra Ömer radıyallahu an hatasını anladı, Ebu Hureyre radıyallahu anı çağırtıp ona tekrar valilik teklif etti. Fakat o, bunu reddedip özür diledi. Hazreti Ömer radiyallahu an bu valiliği niçin kabul etmiyorsun? dedi. Yaptıklarım kötülenmesin, malım alınmasın ve cezalandırılmayayım diye dedi. Sonra şunu dedi, bilmeden hükmetmekten ve kötü söz söylemekten korkuyorum ya Ömer. Bir gün Allah'a kavuşma arzusu çoğaldı. Kendisine ziyarete gelenler hastalığından şifa bulması için dua ediyorlardı. O ısrarla Allahu Teala'ya şöyle diyordu. "Allah'ım, sana kavuşmayı istiyorum." "Ne olur, sen de benim kavuşmamı iste." 78 yaşında Hicretin 59. yılında vefat etti. Kedilerin ve merhametin babası. Cenazesini kıldıranlar dönerlerken, dilleri Efendimiz aleyhisselamdan rivayet edip, onlara ezberlettiği birçok hadisi söylüyordu. Herhalde yeni Müslüman olanlardan bir yanındakine dönüp soruyordu. Bu dünyadan göç eden şeyhimize neden Ebu Hureyre dendi? Bunu bilen arkadaşı şöyle cevap veriyordu. Cahiliyede adı Abdüşşems'ti. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Müslüman olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdüşşems'e Abdurrahman adı verdi. Çünkü Abdüşşems güneşin kuluydu. Abdurrahman Allahu u kulu. Hayvanları çok severdi, yedirdiği, taşıdığı, temizlediği ve koruduğu çok güzel bir kedisi vardı. Diğer kedilere de babalık ediyordu. Ve kediler onu gölgesi gibi takip ederdi. İşte böylece ona Ebu Hureyre, yani kedicik babası ya da kediciklerin babası denmişti. Buradan bir kez daha anlıyoruz ki, çok yönlü insanlardı sahabiler. Kimi zaman bir cenk meydanında, Kimi zaman hafızasını kullanarak hadisleri asırlar sonrasına bizlere rivayet eden, Kimi zaman merhametiyle hayvanlara, bitkilere bile gözyaşıyla nazar eden. Onlar o yüzden özel insanlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh da onlardan biri. Allahu Teala rahmet buyursun. Ruhuna hediye olmak üzere bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife hediye eyleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anh. kuraklık vardı. Halife Hazreti Ömer radıyallahu an Müslümanlarla birlikte istiska namazı kılmak ve rahmet sahibinden kendilerine yağmur yağdırsın diye yakarmak için açık araziye çıktıkları bir gündü. Hazreti Ömer radıyallahu an sağ eliyle Abbas radıyallahu an'ın elini tuttu, göğe kaldırdı. Allah'ım! Aramızdayken peygamberin vasıtasıyla senden yağmur isterdik. Allah'ım! Bugün de peygamberinin amcası vasıtasıyla senden yağmur istiyoruz. Ne olur? Bize yağmur ver. Henüz Müslümanlar oradan ayrılmadan, susuzluğu gideren ve toprağı verimleştiren yağmur, şiddetli bir şekilde yağmaya başladı. Sahabiler, Abbas radiyallahu anh'la kucaklaşmaya, onu öpmeye ve şöyle diyerek kutlamaya başladılar. Sana kutlu olsun, harameynin, Mekke ve Medine'nin sen sakisisin. Kimdi bu harameynin sakisi? Hz. Ömer radiyallahu anh'ın Allah'a vasıta kıldığı adam kimdi? O kişi Kureyş'in en iyilerinden Abbas bin Abdulmuttalib'tir. Radiyallahu an. Nasıl ki Hamza radiyallahu anı efendimizin amcası ve arkadaşı biliyorsak işte Abbas radiyallahu an da öyleydi. Aralarındaki fark yalnızca iki veya 3 seneydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve amcası Abbas radiyallahu an Yaşıt iki çocuk ve aynı kuşaktan gençlerdi. Aralarındaki sevginin nedeni sadece akrabalık bağı değildi. Aynı zamanda yaşıt olmaları ve ömür boyu süren bir arkadaşlıkları vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daima ilk başta itibar ettiği bir şey daha var ki, o da Abbas'ın ahlak ve huyuydu. Abbas radıyallahu çok cömertti. Adeta iyilikseverliğin amcası ya da dayısı gibiydi. Akraba ve yakınlarına çok bağlıydı. Ne malını, ne yetkisini, ne de gücünü onlardan esirgemezdi. Birçok konuda dahi denilebilecek ölçüde zeki biriydi. Bu zekası ve onu destekleyen Kureyş nezdindeki yüksek mevkesi sayesinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam davasını açıkladığında, onu birçok eziyet ve kötülükten Allah'ın izniyle koruyabildi. Daha önce kendisinden bahsederken dediğimiz, Hamza, Ebu Cehlin kibrine ve Kureyş'in zulmüne keskin kılıcıyla karşı koyuyordu. Abbas radiyallahu da bütün bunlara zeka ve yeteneğiyle karşı koyuyordu. Abbas radiyallahu İslam'ını Mekke fethedildiği yıl ilan etti. Bu da bazı tarihçilerin kendisini geç Müslüman olanlar arasında saymasına neden oldu. Tarihi başka rivayetlere göre o ilk Müslümanlardandı. Fakat Müslüman olduğunu gizlemişti. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hizmetkârı olan Ebu Rafi radiyallahu an şöyle anlatıyor. Ben, Abbas bin Abdülmuttalib'in yanında genç bir hizmetçiydim. İslamiyet evimize geldiğinde, Abbas, Ümmül Fazl ve ben Müslüman olduk. Abbas ise, İslam'ını gizliyordu. Bu, Abbas radiyallahu anh'ın, Bedir Savaşı'ndan önceki durumunu ve Müslüman oluşunu anlatıyor. Böyle bir rivayetti. Demek ki, Abbas radiyallahu anh Müslümandı. Efendimiz ve ashabının hicret etmesinden sonra Mekke'de kalması, hedefine en iyi şekilde ulaşan bir planın gereğiydi. Aslında Kureyş, Abbas'ın gizli niyetine yönelik kuşkularını sürdürüyordu ve ona cephe almanın bir çıkar yolunu da bulamamıştı. Çünkü o, görünürde onların istediği yol ve din üzereydi. Bedir savaşı olduğunda Kureyş bunu, onun iç yüzünü ortaya çıkarmak için bir fırsat bildi. Abbas radıyallahu an Kureyş'in oyunlarını gördü ve oyunlarının tezgahlandığını, emellerine ulaşmak için hazırlandığını fark etti. Zekiydi. Medine'de bulunan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kureyş'in hareket haberini ulaştırmayı başarması halinde Kureyş'te onun inanmadığı ve istemediği bir savaşa katılmayı başarmış olacaktı. Fakat bu, çok geçmeden Kureyşliler için bir hezimet ve yenilgiye dönüşecekti. İki grup Bedir'de karşılaştı. Her iki topluluğun geleceğini belirlemek üzere kılıçlar korkunç bir şekilde çarpışmaya başladı. Efendimiz aleyhisselam asabına şöyle buyuruyordu oğullarından ve başkalarından savaşla ilgileri olmayan, istemeyerek katılan adamlar var. Biriniz onlardan biriyle karşılaştığında onu öldürmesin. Kim Abbas bin ile karşılaşırsa onu öldürmesin. Çünkü o istemeyerek katıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu emriyle amcası Abbas'ın bir meziyetini kastetmekteydi. Çünkü bu meziyetlerin ne yeri ne de zamanıydı. O, Hak savaşında asabının başlarının uçuştuğunu görüp de müşrik olduğunu bilmesi halinde, amcası öldürülürken ona şefaat edecek biri değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendisi ve İslam için birçok fedakarlıkta bulunmuş olmasına rağmen amcası Ebu Talib için mağfiret dilemekten kaçınmıştı. Bedir Savaşı'na gelip de müşrik olan kardeşlerini ve babalarını öldürenlere, amcama bunun dışında tutun, onu öldürmeyin demesi, akıllıca ve mantıklı bir davranış değildi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, amcasanın gerçeğini ve İslam'ını gizlediğini ve başkalarından daha çok İslam için yaptığı görünmeyen hizmetleri, ve onun savaşa zorla ve istemeyerek katıldığını biliyorsa, o zaman durumu bu olan birini kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapması onun göreviydi. Oysa ebul Bahteri İslam'ını gizlemediği ve Abbas'ın yaptığı gibi İslam'a gizlice yardımda bulunmadığı halde, bütün iyiliği, Kureyş ileri gelenlerinin Müslümanlara yaptığı zulüm ve eziyetlere katılmayıp, onların bu yaptıklarından hoşnut olmaması ve Bedir Savaşı'na onlarla birlikte istemeyerek katılmış olmasıydı. Eğer bu durumda olan Ebu'l-Bahder'i öldürülmemek için Efendimizin şefaatine nail olduysa, İslam'a birçok yararlılıklar göstermiş adam bir adam ve İslam'ını gizleyen bir Müslüman bu şefaate daha çok layık değil miydi? Evet, o Müslüman ve o yardımcı Abbas'tır radiyallahu anh. Geri dönelim konumuza. İkinci Akabe biatında, Efendimizin Medine'ye hicret etmesi için, 73 erkek ve iki kadından oluşan ensar heyeti gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu heyetin ve biatın haberini amcasına verdi. Amcasına çok güveniyordu. Gizlice kararlaştırılan buluşma anı geldiğinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'la birlikte ensarın beklediği yere gittiler. Abbas gelenlerin sağlamlığını sınamak ve peygamberimizi güvence altına almak istedi. Bırakalım da bu hadiseyi tam o ana şahit olan Ka'b bin Malik anlatsın radiyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abbas bin Abdülmuttalip'le birlikte gelinceye kadar dağlar arasında vadide bekledik. Abbas şöyle dedi. Ey Hazreçliler! Bildiğiniz gibi Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, bizdendir. Biz onu kavmimizden koruduk. O kendi kavmi arasında aziz ve ülkesinde güven içindedir. Fakat o size katılmak ve size gelmek için bütün bunları reddetti. Eğer siz davetinizin gereğini yerine getireceğinize ve ona muhalefet edenlerden onu koruyacağınıza inanıyorsanız, o zaman bunu üstlenebilirsiniz. Eğer size geldikten sonra onu koruyamayacağınıza ve bırakamayacağınıza inanıyorsanız, şimdiden onu bırakın. Abbas radıyallahu an bu kesin ve net sözlerini söylerken, gözleri bir kartal, Sözlerinin etkisini ve ona karşı takınılan tavırları anlamak için ensarın yüzlerinde geziniyor. Bununla da yetinmedi. Muhteşem zekası, hakikati maddi ölçüleri içinde görebilen ve bir uzman gibi bütün boyutlarıyla ele alabilen pratik bir zekaya sahipti. O sırada ensarla konuşmasını zeki bir soruyla devam ettirdi. Bana savaşı anlatın. Düşmanınızla nasıl savaşırsınız? Abbas radiyallahu an, Kureyş'e yönelik bilgi ve tecrübesiyle, şirk ve İslam arasındaki savaşın kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Kureyş dininden, gururundan ve inadından ödün vermeyecekti. İslam'da batıl karşısında meşru haklarından ödün vermeyeceğine göre, öyleyse, Ensar Medine ahalisi, bir savaş olsa buna hazır mıydı? Acaba saldırı sanatını, savaş sanatını biliyorlar mıydı? Bu nedenle bana savaşı anlatın dedi. Savaş olsa düşmanınızla nasıl savaşırsınız? Onu dinleyen ensar, dağ gibi sarsılmaz adamlardı. Konuşması biter bitmez. Abdullah bin Amr bin Haram radiyallahu anh, Şöyle söze başladı. Vallahi biz savaşçıyız. Onunla beslendik. Onun için eğitildik ve atalarımızdan miras aldık. Bitinceye kadar ok atarız. Kırılıncaya kadar mızraklarla dövüşürüz. Sonra kılıçlarımızla yürür, düşmandan ya da bizden en hızlı olanlar ölünceye kadar savaşırız. Abbas radıyallahu an, öyleyse siz savaşçısınız. Zırhlarınızda var mı?" dedi. Evet, hepimizin zırhları var deyince, Abbas radıyallahu an onlara izin verdi, akabe biatında böyle bir tutumda bulundu. On iki bin kişiydiler, dalga dalga geldiler, kabileler. On iki bin kimlerden? Dün Mekke'yi fethederek putları ve şirki son ve yok edici uçurumuna sürükleyip, Hiçbir karşı koyan ve kötülük yapan olmaksızın bayrakları gökyüzünü dalgalanarak kaplayanlardan on bin kişi. Bu gurur verici bir şeydi. Nihayet Müslümanlar da insandılar. Onlar da insandı. Böylece çoklukları, düzenli oluşları, Mekke'de kazandıkları zafer, ve gurur karşısında bir an zayıf düştüler ve bugün sayıca bizden az olanlara yenilmeyeceğiz dediler. Göğün onları savaştan daha üstün ve yüce bir amacı hazırlıyor olmasına rağmen askeri güçlerine güvenmeleri ve zaferleriyle gurur duymaları, şifa veren bir darbeyle bile olsa hemen kurtulmaları gereken yanlış bir ameldi o şifa verici darbede savaşın başlangıcında oluşan büyük bir hezimetti hatırlayın ta ki Allahu Teala'ya sığınıp kendi güçleri yerine Allah'ın güçlerine celle celaluhu yönelene kadar ondan bilene kadar zaten vahiy gelmişti biliyorsunuz Huneyn gününde çokluğunuz hoşunuza gitmişti ve sizi hiçbir şeyden korumamıştı bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti sonra arkalarınıza dönerek kaçtınız sonra Allah müminler ve resulü üzerine sükûnetini indirdi ve görmediğiniz askerler indirerek küfredenlere azap verdi kâfirlerin cezası budur tevbe suresi 25. ve 26. Ayetler O gün Abbas'ın sesi ve kararlılığı, cesaretin ve direnişin en parlak örneklerindendi. Müslümanlar, tilhame vadilerinin birinde toplanmış, düşmanlarının gelmesini beklerken, müşrikler onlardan önce vadiye geldi, ilk saldırı imkanını elde etti. Bir gaflet anında Müslümanların üzerine şiddetle saldırdılar. Öyle ki her birinin bir tarafa, uzaklara kaçmasına neden oldu. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ani hücumun Müslümanları ne hale getirdiğini gördü ve beyaz atının sırtına çıkarak haykırdı. Ey insanlar nereye bana gelin. Ben peygamberim. Sözümde doğruyum. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında çok sahabiler vardı. Ama yanı başında olanlar sadece yedi kişiydi. O Ümmü Süleym bint Milhan'dı. Bir kadındı. Kadın sahabiydi radiyallahu anha. O kahramanlar arasında o da vardı. Müslümanların Korku ve endişelerini gördü. Kocası Talha'nın devesine binerek Efendimizin yanına geldi. Ve hamileydi. Çocuğu karnında hareket edince abasını çıkarıp karnına sıkıca bağladı. Sağ eline aldığı hançeriyle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi. Ümmü Süleym sen misin? Evet ya Resûlallah. ''Annem, babam sana feda olsun. Yanından kaçanları, seninle savaşanları öldürdüğün gibi öldür. Onlar bunu hak ediyorlar.'' buyurdu. Ey Ümmü Süleym! Allah yetti ve gereğini en güzel şekilde yaptı buyurdu. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir durumdayken, Abbas radyallahu an hemen onun yanında olanlardan biriydi. Atının yularını ayakları arkasını alarak tehlikeye ölüme meydan okudu. Abbas radıyallahu an gür sesli ve cüsseli biriydi. İnsanlara haykırmasını istedi efendimiz aleyhisselam. O da şöyle dedi: "Ey Ensar, ey biad edenler." "Buyur, buyur." dediler. Bir fırtına gibi döndüler. "Savaş!" dedi. Asıl şimdi kızıştı. Gerçekten de savaş kızışmıştı. Hevazin ve Sakif ölüleri yerlerde yuvarlanmaya başladı. Ve Allah'ın atları, latın atlarını mağlup etti. Allahu Teala, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve müminler üzerine sükûnetini indirdi. Amcasını çok seviyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Bedir savaşının bittiği gün, Amcası geceyi esir geçirdi diye uyuyamadı. Bu sevgisini de gizleyemiyordu. Uykusuzluğunun nedeni sorulduğunda, Allah'ın kendisine büyük bir zafer kazandırdığı peygamber şöyle cevap verdi. Bağlıların içinde Abbas'ın iniltisini duydum. Müslümanlardan bazıları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini duydu. Biri esirlerin bulunduğu yere gidip, Abbas'ın bağlarını çözdü ve gelip, Efendimiz'e haber verdi. Ey Allah'ın elçisi! Ben Abbas'ın bağını biraz gevşettim. Fakat neden sadece Abbas? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Git ve bunu bütün esirler için yap. Evet, Efendimiz'in amcasını sevmesi, onu aynı şartların birleştirdiği insanlardan ayrıcalıklı kılması anlamına gelmiyordu. Esirlerden fidye alınması kararlaştırıldığında amca sana şöyle buyurdu. Ey Abbas! Senin kardeşinin oğlu Akil bin Ebu Talib'in, Neffel bin Haris'in ve Beni Haris bin Fihr'in kardeşi, dostun, utbe bir amrın fidyelerini ver. Çünkü sen zenginsin. Ve daha sonra fidye vererek Mekke'ye döndü. Bundan böyle Kureyş bir daha onu aklından ve tuttuğu hidayet yolundan saptıramadı. Sonra malını topladı, eşyalarını aldı, müminlerin kafilesinde ve İslam kervanında yerini almak üzere Hayber'de bulunan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Müslümanların saygı ve sevgi odağı haline geldi. Şüphesiz onlar Allah'ın ona olan saygısını, sevgisini ve onun için söylediği şu sözü biliyorlardı. Abbas babam gibidir. Ona zarar veren bana zarar vermiş gibidir. O mübarek nesilden biriydi. 32. senenin Recep ayının 14. cuma günü birinin şöyle haykırdığı duyuldu. Abbas bin Abdülmuttalib'i görenlere Allah rahmet eylesin. Beliniz ki Abbas artık öldü. Medine'nin şimdiye kadar görmediği çok sayıda insan, onun cenazesine katılmak için çıktı. O zaman Müslümanların halifesi olan Hazreti Osman radiyallahu anh namazını kıldırdı. Ebu'l-Fazl'ın cesedi baki mezarlığının toprağı altında sükûn eterdi. Ve Allah'a verdikleri sözde duran iyilerin arasında huzur içinde uyudu allah Teala ondan razı olsun. Ruhuna hediye eylemek üzere bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife hediye edeyim. Buyurun.